akşamlar. Göçmüş kediler bahçesine hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bugün bahçedeki tek göçmüş kedi benim. Ee, her zaman dediğim üzere karizmatik sesli arkadaşım Levent. Beni bugün e, bir kez daha yalnız bırakarak e, varlığına olan ihtiyacımı tekrar gündeme getirmiş durumda. E, şakası bir yana bir hayli e, programların yoğun olduğu zamanlardan geçildiği için bir eğitimde. Ee, ve dolayısıyla bu hafta e, Lale Müldür'ü ben e, tek başıma bir miktar daha e, anlatıp e, onunla en azından bahçemde sohbet edip e, sonrasında Levent'le beraber yeni umarız maceralara doğru yelken açmayı ümit ediyoruz. Ona takılmadan tabii bu hayat bir hayli zor gidiyor e, malumunuz. Ama elimden geleni yapacağım. E, Lale Müldür'ün ben bugün e, biraz... Ön hazırlığını yapmaya çalışırken tekrar başıma gelecekleri e, idrak edince e, özellikle e, delilikle olan e, ilişkisi e, üzerinde e, durmak istedim. Çünkü e, bir hayli akıl sağlığımızı sınıyan e, şizoid günlerden geçiyoruz toplum olarak da. Dolayısıyla delilik aslında hepimizin gündeminde. E, Agos'un e, Kitap Eki Kirk'te 9 Temmuz 2009'da Tayfun Serttaş'ın Lale Müldür yaptığı e, bir söyleşi var. E, orada bu konu gündeme geliyor ve özellikle 2 e, ay hastanede kalmasını gerektiren beyin kanaması sonrasındaki süreçte yaşadıkları üzerinden e, en geniş anlamlarıyla en mecaz anlamlarıyla deliliği yorumluyor Lale Müldür. E, şöyle bir bölüm var. E, tabii bu e, delilikle ilgili algının e, bir işkence olarak e, dayatıldığını söyledikten sonra. Mesela şöyledir benimle tanışmak ya da ikinci, üçüncü kez görüyor daha. Gidiyorum merhaba diyorum bakıyor. Lale Hanım nasılsınız diye soruyor bana. Deli misin demek istiyor aslında. Sorduğu şeyin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. İnsan izilir ölür bunun karşısında. Peki ben nasıl yazıyorum önce kitabı diyorum. Doğru diyorlar orada deli değilim nasıl ayarlıyorsam artık. Ancak benim asıl affetmediğim yakın arkadaşlarım. Beyin kanaması geçirdikten sonra hiç konuşamaz edemezken, Türkçeyi unutmuşum, İngilizce, Fransızca konuşuyorum, topallarken hepsi etrafımdaydı ne gerek vardıysa. Doktorlardan biri artık asla şiir yazamaz demiş, o şekilde dışarıya çıkacağımı farz ediyorlar. Ben eşek gibi çıktım affedersin, hissettim olanları ve hemen başladım yazmaya. Ödül aldım o ilk şiir kitabımla, o bitti, topallığım bitti, Türkçeyi aniden kaptım, hepsini atlattım. Şimdi aynı anda dört kitap üzerine çalışıyorum ve hiçbir arkadaşım yok etrafımda diyor 2009'da. Ee, aslında bütün gücü tam da artık asla şiir yazamaz denilen noktada topladığını ve e, başkalarının delilik olarak e, algıladığı şeyin aslında... E, algıladığı ve yaşatmaya çalıştığı şeyin çok daha bambaşka bir gezegende kendine ait bir kainatta olmasından kaynaklandığını herhalde bundan daha güzel ifade edemezdi şair. Ama gerçekten de yine kendi tabiriyle bir göktelen gibi bir yük olarak algıladığı, deliliğin de kadınlığında kendisine böyle yaşatıldığı zamanların olduğunu hep söyledi ve aslında delilikle hep ödeşti şiirlerinde de. Tayfun ondan sonra tabii çok tatlı bir soruyla Türkiye'nin akıl sağlığını nasıl buluyorsun demiş şairi. Bunun da cevabı bir hayli ilginç. Bir defa ağır bir melankoli var. Bunun dışında bence epey bir şizoidlik de var. Olayların içerisine giriyorlar ve yanlış karakterler tespit ediyorlar. Yanlış kötü kahramanlar üretiyorlar kendilerini ve onları birilerine dağıtıyorlar. Sonra o büyüyor, büyüyor, o ondan duyuyor, bu bundan. Zaten her şey duyma yoluyla öğreniliyor bu ülkede, okuma yok. Derken gerçeklik gibi yaşıyorlar bu yanılsamayı. Tüm toplum bazında bunun psikopatolojisinin ortaya çıkarılması gerekir diyor. Keza geçmişin unutulmuş gibi... ...yaşatılmasını, geçmişi yutmuş gibi yaşatmamızın bize nasıl dayatıldığını da anlatıyor. Ve bundan geldi de zaten doğru analiz etmemizin engellendiğini ve dil sorunundan kaynaklı olarak toplumca çok büyük bir sıkıntı çektiğimizi ifade ediyor. Tüm bunların sonunda ise vardığı nokta inanılmaz ilham verici ve en az şiirleri kadar... Uçurucu kuşları seviyorum ben diyor kuşlarım geliyorlar bana sıkıntılı olduğum anlarda geliyorlar şu balkonun tepesine geliyor koca bir martı bazen tek kumru bazen tek serçe o martıyı tanıyorum eşini de getirdi bir kez bana çok tatlı kelebekleri de seviyorum kelebekler gelir buraya dudağıma kondu kelebeğin biri bir gün insanlar bitti artık benim için bunlar var kıyas bile götürmez yani diyor. Dolayısıyla günlük hayatını zaten bu geniş perspektifte e, bu kadar doğadan kendi e, özel ilgi alanlarından devşirerek kurmuş. E, apayrı bir e, işte tabiri caizse gezegen yaratmış e, bir şair için kimi zaman e, kendisini ziyarete gelen Kuşlar insanlardan daha bile kıymetli olabiliyorlar özellikle o, o bağ kurduğunda. Programın başında Serdar Ateşer'den Laluna'yı dinledik. E, Laluna aynı zamanda e, Lale Müldür'ün şiiriydi ve tabii ki yine şairlerin, e, müzisyenlerin, e, müzisyenlerin e, şiire verdiği o karşılıklı ilhamın çok güzel örneklerinden e, biri oldu. Açılışı da o nedenle e, bununla yapmak istedik. E, yine bir başka söyleşisi üzerinden biraz da e, kendisini besleyen daha önceki programda da bir miktar bahsettiğimiz e, ilgi alanlarından daha doğrusu ilgi alanı derken yaşamının üzerine kurduğu e, temel kaynaklardan belki bahsetmek e, uygun düşer. E, Lale Müldür'de e, pek çok mistik unsur olmakla beraber mistik bir şiir ortaya çıkmaz onun beslendiğim. Kaynaklardır bunlar ve e, her bir imgiyi e, İsa Peygamberi, Meryem Anay'ı, Maria Magdalena'yı, e, mitolojiyi, e, ezoterik e, bilimleri, astronomi, yıldızları her bir şeyi tekrar e, yaratır aslında onlardan beslenirken. E, Çağlar Kaya'nın e, sabah kitap için yaptığı bir söyleşide. Bu İsa başta olmak üzere peygamberlerden, dinlerden, manevi dünyadan bahsedişine dair bir soru var. O da bu noktada aslında ilk zamanlara geri dönüyor. Çünkü hayat öyküsünden kısaca bahsederken aslında bir şiir bursuyla kendini tamamen şiire vakfettiği o ilk gençlik döneminden bahsetmiştik bir miktar. Şiir bursu alıp İtalya'ya gittiğimde beni orada acayip biri gibi karşılamışlardı. Ne tür bir acayiplik bekliyorlar benden diye düşünürken şiir hocası verdiler bana. Diye başlıyor anlatmaya. Adam sürekli İncilden bahsediyordu. Ben de niye bunlardan bahsettiğini anlamadığımı, İncili bırakın Kur'anı bile okumadığımı, Marksist olduğumu söyleyince adam inanamadı. Hala da inanmıyordur bence. İsa öldükten sonra tekrar yukarıdan indiğinde Maria Magdalena ile karşılaşır ve ona "Nolimetan gereder" bana dokunma demek. Üzerine 2000 tane resim çizilmiş bir olay. Ben yıllar sonra bundan çok etkilendim. Bilsem daha önce etkilenirdim. Uzak da yer alan şiirimde yaşayan su arıyorum ışık taşlarının arasında diyorum. Yaşayan su olayı İsa'nın kullandığı sözcüklerdenmiş. Ve onlara göre bana bu isimlerin gelişini anlatmak İsa için çok basit. İsa yapıyordu bunları. Bunu duyunca dehşetle sarsıldım tabii. Yani benim hep açıkladığım o öngörmez kaynak görünmez ip diye açıklamaya çalıştığım şeyin ta kendisiydi. İsa derken aslında tabi e, Hristiyanlığın e, kurumsal anlamdaki dindeki e, İsa'sından çok farklı e, bambaşka bir e, ilham unsuruyla e, karşı karşıya kalıyoruz. Ve e, bu aynı zamanda bana e, Lale Müldür'ün e, kendine ait o e, kimsenin kolay kolay e, taklit etmeyi bile başaramayacağı dünyasının e, bir şifresini de veriyor. Şiirsel bir ses bana gizli geçitlerin var olduğunu söylüyordu. Öyle yazıyordum diyor. Ee, tabii ki bir yandan sonrası son derece bilinçli e, kurgu emeği olmakla birlikte ilk gelenin e, neredeyse ilahi bir ilham oluşu, e, şairin kendisi için bile alışılamaz kalışı, anlatılamaz, açıklanamaz kalışı e, burada söz konusu. E, ve tabii ki durum buyken, Kendisi bu denli bir büyü olarak şiiri hayatının her bir noktasında yaşarken edebiyat dünyasındaki konumuna geldiğinde yine sözünü esirgemeden anlaşılmakla ilgili sıkıntıdan da bahsediyor. Şiir dünyasında hak ettiği yeri bulamadığını. Bir defa ilk önce Türk edebiyatında söz konusu olan erkeklerin kendi kendilerini koruma içgüdüsüne son vermek lazım diyor. Çünkü zaten... Türkiye'de şiirim son derece erkek egemen bir alan olarak görüyor Türkiye'nin en iyi kadın şairi olsan bile seni bir köşeye atıyorlar Mesela bir yarışmada en önemli şairler diye saymaya başlayıp velalemüldür diyorlar Bu benim çok acı çektiğim bir kural Çok defa gerizekalılar geçiyor önüme diyor Ve aslında bu sözlerin hiçbiri de bende bir ukalalık bir küstahlık olarak tınlamıyor Tam tersine Kendisine karşı son derece dürüst kudretinin, özgünlüğünün, gücünün farkında. Aynı zamanda şiirin kendisini kılacağı kırılganlıklara, hassasiyetlere açık. Her daim kendini sorgulayıp, yerel de dahil olmak üzere bütün dünya kaynaklarından eşit ölçüde kendini açarak beslenen ve yaratıcılıkta sınır tanımayıp adeta... ...o ilahi olanı bambaşka bir boyutta şiir üzerinden yeniden e, kanıtlayan e, bir şairden bahsediyoruz. E, bu şiiri her ne kadar e, kendisi gereği kadar takdir edilmediğini... E, ...özellikle de zaten belli bir e, okurun onu algılayabildiğini düşünse de... ...Lale Müldür e, pek çok ödüle de layık görülmüş bir şair... 2007 Altın Portakal Şiir e, Ödülü'ne de Ultrazonda Ultrason adlı şiir kitabıyla değer görülmüştü. Ve ödülün e, veriliş gerekçesi e, aslında... ...bana ender olarak da olsa bir hayli anlamlı geldi. Dolayısıyla onu da bir zikretmek isterim. Şöyle deniyor ödül gerekçesinde 2007 yılında. Çağdaş ruhsallığın en gerilimli ve çetrefil alanlarında çalışırken... ...hem şiirden beklentilerin sınırlarını alabildiğine genişletmiş... ...hem de dünya algısında sarsıcı dönüşümler yaratan bir şair. Bu gerekçenin kendisi Lale Müldür'e... ...yakışan bir gerekçe olarak geldi. Bir kere hani bu iki farklı düzlemi vurguladığı için... ...bir şiir, şiirin sanat düzlemi ve oradaki sınırları... ...gerçekten sonuna kadar zorlamaktan çekinmeme... ...her tür deneyselliğe açık olma, anlatılamaz olanı... ...ifade etmenin yeni yollarını aramaktan hiç vazgeçmeme hali. Bir de tabii bunu kaçınılmaz olarak edebiyat-hayat ilişkisi... ...bağlamında bu kadar özgün... Ee, bu kadar farklı Bu kadar eşine az rastlanır Bir şeyler yaratırken Bunun e, dünya e, ölçeğinde e, Yaratıcı e, Dönüşümleri de e, Vurgulayan bir gerekçe bu Çünkü gerçekten de e, o şiirleri Eğer e, anlıyor ve o şiirin içinden geçiyorsanız sizin hayatınızın O şiiri okumadan önceki gibi e, Geçmesi mümkün değil e, Mutlaka o noktada bir sarsıcı dönüşüm gerçekten olabilir. Çünkü Lale Müldür'ün şiiri büyülü bir şiirdir. Onu okuduktan sonra belki onu okumadan önce yapmayacağınız bir şeyi yaparken... ...o cesareti kendinizde bulurken yakalarsınız kendi kendinizi. Ya da tam tersi çok kararlı olduğunuz bir şeyin aslında yalan olduğunu idrak edip vazgeçersiniz. Ama her halükarda o şiirle beraber... Yaşar Ve e, o şiiri hayatınızın parçası kılarak şiirin kendisinin sizin hayatınızda bambaşka e, şeylere vesile olmasına, okunarak kalmamasına, sizin hayatınızda sizi huzursuz etmesine izin vermiş olursunuz. Zaten kimse izin almaz. Lale Müldür oradan e, usulca sızmış olur siz e, fark edene kadar. E, ben de onun e, özellikle... Geyik imgesi üzerine yasladığı inanılmaz dizelerinden çok beslenerek bir adeta bir iç sohbet gibi kurgulamıştım bir yazımda Lale Müldürü. Hem biraz o dizelerden bahsedip hem de o yazıya küçük bir gönderme yaparak aslında kendi, kendi anladığım Lale Müldürü benim hayatıma sızmış haliyle. ...aktarmak isterim. Şöyle demişti bize... ...seninle biz hiç kavga etmeyelim... ...çünkü geyikler kavga ettiğinde... ...boynuzları birbirine dolanır ve ölürlermiş. Bunun üzerine... E, ...bende kalan izi de şu olmuştu... ...birbirini tanımak bir muharebe... ...deri sıyıran, kan akıdan... ...can acıtan bir savaş... ...birbirinde iz bırakmak, ruh tayfınca renklere kırılmak... ...beyazını korumak ömürlük bir çaba... ...o en yakın yek ...birbirini iliğinden bilmenin gücünü... ...kötüye kullanmamak kalbe nişan almamak için söz verirsin bazen karşılıklı. O kadar seversin işte. Onu kendinden sakınacak kadar. O kadar sevilirsin işte. Bütün çelişki ve zaaflarından korunaklı kılınacak kadar. Çünkü bazı kavgaların ihtimali bile öldürür. Düşündüğünüz anda sımsıkı sarılırsınız. Allah muhafaza kucaklaşmasıyla. Ee, ve onunla bu sohbetin hiçbir zaman bitmemesi e, hem benim için hem de Lale Müldür'le hemhal olan ya da onu ilk kez belki bu de bu vesileyle ne deniyormuş bakayım bana da diyecek bir şeyleri var mıymış diyecek okurlar için büyük bir keşif büyük bir dünya olacaktır o zenginlikten hiçbirimizin kendimizi mahrum bırakmayışımızı ümit ederim öyle diyeyim ve 2007 tarihli kitabındaki bir şiiri benim buradaki sayıklamalarımın sonu olsun Sonra belki çay içeriz. Şansımız varsa yağmur da yağar. Damlalara huzur yüklemeci oynarız. Benim damlam seninkini alnından öper. Güzel şeyler olur belki. Sen gel bence. Bu şekilde çağırabileceğimiz birilerinin olması ve gerçekten bu ülkede bizim hayatımızda güzel şeylerin olması dileğiyle. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.